Edeceğiz. Ee, bu konuyu işlerken kaynak olarak kullandığımız Emrah Orhan Kuru Hoca'nın Mahmud Efendi çevresinden Ali Hoşafçı diye bilinen ve kitabının ismine Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri diye yani isimlendirdiği kitabına reddiye mahiyetinde Orhan Kurugöllü Hoca'nın inşallah bu çalışmasını burada nakletmek ve bunun üzerinde hem onların delillerine reddiyeler vermek hem de selef anlayışının bu kavramlarla ilgili anlayışını duruşunu faydalı olacak bir şekilde paylaşmak istedik. Ve bu konulara hazırlık yaparken Şirkin ne olduğunu, şirkin tanımını yaptık. Müşriğin karakteristik yapısını dillendirdik. Tevhidin ne olduğunu, tevhidin kuşatıcılığını, ilah kelimesinin ne manaya geldiğini, Yüce Rabbimizin ilah ismi yani Allah ismi, ismi azam olduğunu ve yine bunun, ee, bağlayıcılığını ve la ilahe illallah'ın bir Müslüman için önemini hayatında bu kelime ile ilkeli duruşun nasıl olacağını açıklamaya gayret ettik. İnşallah istigase ve tevessül konularını anlamak için bunların anlaşılması, tevhid ve şirkin bilinmesi büyük bir önem arz ediyor. Bugün de sünnet ve bid'at diyerek bu iki kavramın da ne olduğunu paylaşmak istiyoruz. Allah'a ulaştırıp onun rıza ve hoşnutluğunu kazandıracak olan yol ve ameller sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in öğrettikleridir. Allah'a ulaştırıp onun rıza ve hoşnutluğunu kazandıracak olan yol ve ameller sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in öğrettikleridir. O halde şunu söylemek mümkündür. Biliyorsunuz bir amelin makbul olması için İki tane temel esasa ihtiyaç vardır. Olmazsa olmazlardır bunlar. Bunlardan bir tanesi ihlas, yani bir işin ihlasla yapılmasıdır, yani niyet. İkincisi, Kur'an ve sünnete uygun olmasıdır. Yani bizden bir amelin makbul olması için, bir, ihlasla yapacağız, yapacağımız eylem her neyse, İhlasla yapacağız. İki, Kur'an ve sünnete uygun olacak. Yani, Kur'an ve sünnetin bu konuda emri olmuş olacak. Dolayısıyla, tek başına ihlas, bir amelin makbul olması için yeterli değildir. Aynı şekilde, Kur'an ve sünnete uygun olan bir amel de içinde ihlas yoksa makbul değildir. Örnek verecek olursak, mesela hatırlayalım, namaz kılan birisi namazında eğer, yani Kur'an ve sünnete uygun kılıyordur, rukusu tamdır, secdesi tamdır, efendim rukunları yerine getirmiştir, vacipleri yerine getirmiştir sünnetleri, gerçekten Allah Resulü S.A.V.'in emrettiği gibi namaz kılıyordur. Bu kimse, bu kimse görüntüde görüntüde namazı Kur'an ve sünnete uygundur. Bu şartların birini yerine getirmiştir. Ancak bu namazın kabul olması için ihlasla ve sadece Allah için bu namazı eda etmesi gerekmektedir. Örneğin, ilkinde söylediğimiz gibi Kur'an ve sünnete uygun namaz kılıyor ancak kalben kalben niyetinde ihlas yok. Ne var? Yani gösteriş var, birilerinin takdirini kazanmak var, efendim kendiyle böbürlenmek var ve vesaire. Bu tip hususlar, yani e, riya karıştığı için bu amel istat olmuştur. Aynı Sadaka veren bir kimsenin aslında sadaka verirken sadaka vermek Yüce Rabbimizin emrettiği, hoşnut olduğu, razı olduğu ameller kabilindendir. Ancak o bunu yaparken e, kalben ihlasını yitirmiştir, İnsanlar onu övsünler, takdir etsinler niyetiyle sadaka veriyordur. Bu amel de aynen bu şekliyle ihsad olmuş olur. Yani Kur'an ve sünnete uygun olması yeterli değil, aynı zamanda ihlas olması gerekir. Bir de tam tersini düşünelim, tek başına ihlas da Kur'an ve sünnetin, sünnete uymayan bir konunun, bir amelin kabul olması için yeterli değildir. Ne? İşte şimdi bizim konumuz bununla ilgilidir inşallah. Dedik ya Allah'a ulaştırıp onun rıza ve hoşnutluğunu kazandıracak olan yol ve ameller sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettikleridir. Onun öğretisinden başka bir metodla ve yöntemle Allah'a yakınlaşıp onun rıza ve hoşnutluğunu kazanmayı murad eden kimsenin ameli ne kadar ihlasla ve iyi niyetle yapılmış olursa olsun, batıldır ve kabul edilmez. Bir kişi, Allah Resulü ve Vesselam'ın öğretisinin dışında, yani Kur'an ve sünnetten delili olmadığı halde, Allah Subhanehu ve Teala'nın rızasını gözetirse, bununla onun hoşnutluğunu kazanmak isterse, ancak bu yaptığı şey, ne kadar ihlas ve iyi niyetle yaparsa yapsın, Allah ve Rasulünün aleyhissalatü vesselam, konuyla ilgili emri olmadığı için, yaptığı iş batıldır ve kabul edilmez. Niçin? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Buhari ve Müslümin sahihlerinde geçen, muttefakun aleyh olan bir hadiste Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor من ahdese fi emrine haza ma leyse minhu, fe huve kim bizim dinimizde veyahut bu işimizde olmayan bir şeyi olmayan bir şeyi Ortaya çıkartırsa, yaparsa, bu ondan reddedil, redd olunur. Men ahde yani kim ihdat ederse, fi emrine, bizim bu emrimizde, herde bu işimizde, ma leys minhu, bu ondan kabul edilmez, fahu red, ve red dedilir. Allah ﷻ özet buyuruyor ki. Bizim bu işimizde yani dinimizde olmayan dinimizle ilgili bir konuda emrimiz yoksa kim bir şey ihdat ederse bu ondan reddolulur. Yine bu hadisin başka bir lafzında ise şöyle buyuruyor. Müslim'in sahihinde geçiyor 1718 numaralı hadis. Men amile hamelem ma leyse bihi emrine fehu vered. Kim, bizim emrimiz olmayan bir konuda bir amel işlerse, yani bir konuda bizim emrimiz yok, ancak kim bir amel yaparsa, bu amel kendisinden reddolunur. Niçin reddolunur? Tek sebebi var. Çünkü, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu konuda emretmedi. Aleyhissalatu vesselam birinde diyor ki ne? fi emrine herde. Bizim emrimiz olmayan bir konuda kim idas ederse, o bir lafzında ise diyor ki, men hamile amelem mâleyse bir emrine. Kim amel ise, işlerse ve onda bizim emrimiz yoksa. Yani bizim emrimiz yoksa kasıt, Kur'an ve sünnet. Allah ve Resulü bir konuda emir vermemişse. Dolayısıyla ne demektir bu? Yani vahiy, vahyin emrettiği değilse, ile emredilmemişse, vahiyle ile belirlenmemişse, kimden gelirse gelsin bunun reddolunacağıyla ilgilidir. Dolayısıyla yaptığımız mukaddime, yaptığımız mukaddime e, sünnet ve bid'at kavramlarıyla alakalıdır. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor sana vahy edilene uy. Sana edilene uy. Ve yine Allah subhanehu ve teala Necm suresi 4 5. ayetlerde وَمَا يَنْتِقِ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ Onun e, o hevadan konuşmaz onun konuştuğu ancak vahiydir. Dolayısıyla bir şeyi vahiy olarak tanımlamak bir Yüce Rabbimizin indirdiğidir. Kur'an-ı Kerim. İki, Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın söylediğidir. Çünkü Allah Resulü sellem, Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنْ هُوَ اِلَّا yuha. Onun konuştuğu ancak vahiydir. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü de bizim emrimiz yoksa, kim bir şey icat ederse veyahut kim bir amel işlerse, bu ondan reddolunur buyurmaktadır istigase, tevessü, teberrük konularını anlamak için gerçekten sünneti iyi anlamak gerekir. Veyahut iki üç bölümdür işlediğimiz şirk, tevhid ve sünnet konusunun iyi anlaşılması gerekir ki zaten bunları anlayan kimse selefi anlayan kimsedir. Bunları anlayan kimse menheci anlamış kimsedir. Bunları anlayan kimse vahye uymuş kimsedir. Bunları anlayan kimse sıratul mustakîm üzere olan kimsedir Allah'ın izniyle. Dinin çok büyük kaidelerinden biri olan bu hadis yani az önce paylaştığımız kim bizim emrimiz olmayan bir şeyi icat ederse bu ondan reddolunur veya bir amel işlerse onlar reddolunur. Bu dinin önemli kaidelerinden birini teşkil Etmektedir. Nebi aleyhissalatü vesselam'ın göstermediği bir amelin yapılmasının veya onun öğrettiği bir amelin sayı, zaman ve şekil gibi öğretmediği bir keyfiyetle kayıtlandırılmasının sahibinden kabul edilmediği ve batıl olduğunu ifade etmektedir. Batıl olduğunu ifade etmektedir. Zira Rabbimiz Subhanahu wa Taala bu dini tas tamam ederek kemale erdirmiştir. Rabbimiz bu dini tamamlamıştır. Ne buyuruyor Maide suresi 3. ayette? El yevme ekmeltu lekum dinakum. Bugün sizin üzerinizi sizin dininizi üzerinize tamamladım, kemale erdirdim. Kemale erdirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'de hiçbir şeyi gizlemeden dini bize aktarmış tebliğ ve beyan vazifesini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Bizi Allah'a yaklaştıracak, onun rızasını kazandırıp cennete girmemize sebep olacak ne kadar söz ve amel varsa hepsini bildirip bizi bunlara teşvik etmiş, Allah'ı gazaplandırıp, cehenneme girmemize sebep olacak, ne kadar söz ve amel varsa, bizi onlardan sakındırmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şöyle buyurmaktadır. Benden önce, hiçbir nebi yoktur ki, ümmeti için, hayır olarak bildiği şeyleri onlara göstermek, şer olarak bildiği şeylerden, onları sakındırmak sakındırmak üzerine bir sorumluluk olmasın. Hadis Müslim'in sahihinde geçiyor. Yani diyor ki benden önce hiçbir nebi yoktur ki şunu yapmış olmasın o da ümmeti için hayır olanı bildirmek şer olandan sakındırmak. Yine Taberani'nin kebirinde Geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cennete yaklaştırıp cehennemden uzaklaştıracak bir şey kalmadan hepsi size açıklanmıştır. Cennete yaklaştırıp cehennemden uzaklaştıracak bir şey kalmadan hepsi size açıklanmıştır. Bundan sonra Dinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in uygulamadığı veya öğretmediği bir amelle hayır yaptığını sanan, Allah'a yaklaşıp onun rızasını kazanacağını düşünen kimse bu yaptığıyla bir icat etmiş olur. Yani bir kimse çıkıp derse ki bir kimse çıkıp derse ki ben falanca işi yapacağım bunda da Allah'ın rızasını umuyorum. Ancak bunda Allah Resulü ve vesselam'in emri söz konusu değilse bu kişi bid'atçıdır. Yani az önce okuduğumuz Maide Suresi 3. ayetle buyuruyor ya ve Teala Men <gülüyor> aḥdafa pardon. El-yevm akmeltu Bugün sizin üzerinize dininizi tamamladım. Dolayısıyla kim bu dinin eksik olduğunu söylerse küfre düşer. Bu ayet tamamlandığını haber vermiştir yüce Rabbimiz bu ayetle. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü aleyhi ve sizi cennete yaklaştıracak ne kadar maruf varsa sizi buna çağırdım veya sizi cehenneme götürecek ne kadar münker varsa ondan da sakındırdım diyerek hem münkeri yasaklama noktasında cehenneme götüren bütün hususları açıkladığını yine aynı şekilde maruf kapsamına giren bütün iyilikleri de haber verdiğini bizlere e, haber vermektedir aleyhissalatü vesselam dolayısıyla hiç kimse çıkıp da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu konuda eksik kaldı veyahut görevini eksik yaptı diyemez. Aynı şekilde biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde e, size tebliğ ettin mi dediğinde üç defa tebliğ ettin mi dediğinde evet diye oradakiler şahitlik etti sen bize anlattın ve tebliğ ettin dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işaret parmağını gökyüzünden önündeki kalabalığın üzerine, gökyüzünden üzerindeki kalabalığın üzerine indirerek şahid ol ya Rab, şahid ol ya Rab, şahid ol ya Rab diye buyurarak davet vazifesini hakkıyla yaptığını haber vermiştir. Hatta sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili değil bütün enbiyalar davet vazifelerini, risalet vazifelerini Tam olarak yerine getirmişlerdir. Hatta hatırlayınız Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca insanlara davette bulundu. Onları şirkten tevhide davet etti. Nuh suresinde hatırlayınız. Rabbine yöneldi ve dedi ki ey Rabbim ben kullarımı ben senin kullarını gece gündüz e, davet ettim gizli açık davet ettim ancak onlar bundan yüz çevirdiler kulaklarını e, tıkadılar veyahut örtülerine büründüler ya Rabbi benimle onlar arasında benimle kavmim arasında hükmünü belirle dediği ve Allah azze ve celle biliyorsunuz onlar için tufanı emretti ancak eğer Nuh aleyhisselam görevini yapmamış olsaydı Allah azze ve celle ona derdi ki hani ben gizli açık ee, gece gündüz onları davet ettim dediğinde Allah Azze ve Celle bunu reddederdi. Dolayısıyla Allah Subhanehu ve Teala Nuh Aleyhisselam'ı teyit etti. Onun bu sözünü onayladı ve ona bir gemi yapmasını emretti. Dolayısıyla bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde bu din kemale ermiş ve Aleyhisselatü Vesselam hiç eksik olan hiçbir şey bırakmamıştır. Evet, okuduğumuz hadisler de bunu desteklemekte, bunu söylemektedir. Ve kim bir konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri yoksa ve bunu yapıyorsa bu kişi bid'at işlemiş olur, bid'atçı olmuş olur. Az önce fe huve red dediğimiz, ondan redd olunacaktır dediğimiz, ameli işlemiş olur. Yani merdut olan bir ameli işlemiş olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam çeşitli münasebetlerde yapacağı konuşmaların öncesinde takdim ettiği hudbet Hace isimli giriş konuşmasında her seferinde tekrarla Şöyle söylemektedir. Her seferinde şöyle söylemektedir. Hatırlayınız biz de bu Hudbetul Hacı ile giriş yaptık. Demin derse başlarken Allahü Sûreselâsı ve Selam gerek Cuma hutbelerinde okuduğu, gerek söze başlarken okuduğu, gerek nikah gibi merasimlerde okuduğu Hudbetul hacedir. Uzun metnini biliyoruz, okuduğumuz ayetleri var. Ancak Aysel ve Selam ondan sonra diyor ki, Emme ba'd. Allah da biliyor, ben de derslerime hem Hudbetul Hace'yi okuyarak, Rabbimden ecir umarak umduğum için Hudbetul Hace'yi okuyorum ve okunması gerektiğine inanıyorum. Hem onun sünnetini yerine getirmek, hem okuyacağım ayetlerden ötürü sevap almak ve inşallah Hudbetul Hace'nin aslında bu dinin istikametini belirlediğini, kulluk, yaratılış gayemizi açıkladığını anlattığından kendisi kısa olup aslında çok büyük manaları olan, çok kapsamlı olan çok kapsamlı olan bir hutbe olduğu için ben bunu paylaşıyorum. İnşallah Musa abi de <gülüyor> maksadımı anlamıştır benim. İşte bu hutbetül Hace'de deniyor ki Allahset ve Seem her defasında hüvet Hacele diyor ki vene asla astaqal hadi kelamlah sözlerin en doğrusu sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır yani Allah'ın sözüdür yani Kur'an-ı Kerim'dir bu bak Hadi had Muhammed in sallallahu aleyhi ve sellem Yolların en doğrusu Muhammed ve Vesselam'in yoludur. Yolların en doğrusu Muhammed ve Vesselam'in yoludur. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve şerrel umuri Yani işlerin en kötüsü işlerin en kötüsü muhtesatuhâ sonradan uydurulanlardır. Ve kullu bir daha. Her sonradan ortaya çıkan şey ise bid'aattır. Ve kullu muhdesetin bid'ah. Yani Allah ve Resulü'nün üzerinde emri olmayan, sonradan uydurulan, sonradan ortaya çıkartılan şey bid'aattır. Peygamberin umurları muhdesatları ve her muhdesat bid'at ve her bid'at dalalettir. Ve her türlü bid'at sapıklıktır. Her sonradan uydurulan şey bid'at. İşlerin en kötüsü sonradan uydurulanlar. Sonradan uydurulan şeyler bid'at. Her bid'at sapıklık, Ve kulle dalaletin finnar. Ve her türlü sapıklık da ateştedir. Dolayısıyla bid'at da sapıklık çeşitlerinden bir tanesidir. Hatta bunun hacmi konusunda biliyorsunuz kimine göre efendim e, günahlardan belki zinadan daha kötüdür. Niçin? Çünkü a.s.m'in sünnetine aykırı iş yapmasından ötürü ve bununla ilgili inşallah deliller var yeri geldikçe bahsedeceğiz. Yani dini bozmaya ettiği için e, dini bozmaya yönelik e, bir çaba ortaya koyduğu için diyorlar ki güna büyük günahlardan bile daha büyük günahtır diyenler var İnşallah bunları konuşacağız ancak Hudbetül Hace'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Hudbetül Hace Ebu Davud'un süneninde geçiyor 2118'in oğlu e, hadis yine Tirmizi'nin süneninde geçmekte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir konuşma irad etti. Öyle ki onun bu konuşmasından ötürü gözler yaşardı, kalpler hüzünlendi. Ve dediler ki, Ashab dedi ki, ey Allah'ın Resulü dedi Aleyhisselatü Vesselam, sizin bu konuşmanız Veda eden birinin konuşmasına benziyor. Sizin bu sözlerinizden ötürü bizim kalplerimiz, kalplerimiz hüzünlendi, gözlerimiz yaşardı. Veda eden birinin konuşması gibi konuştunuz. Aleyhisselatü Vesselam bu konuşmasında benden sonra yaşayacak olanlarınız çokça ihtilaf görecek demişti. Ashab da dedi ki, veda eden birinin konuşma, konuşması gibi konuştunuz. Bize neyi tavsiye edersiniz? Yani bu ihtilaflı dönemlerde ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Dikkat ediniz arkadaşlar. Lütfen Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sözüne kulak veriniz. Aleyhissalatu vesselam'ın İhtilaftan bahsetmesi üzerine aynı bizim gibi bugün çokça ihtilaflar gören biz gören kimseleriz. O ashab ise ihtilafları görmemiş olan ashabdı. Ancak ihtilafları gördüğümüz zaman ne yapalım diye Resulullah'a sordular. Bakınız onlar görmediler. Onlar görmediler ihtilafları ancak İhtilafları görürsek ne yapalım diye sordular hani diyorlar ya her kafadan bir ses çıkarsa ne yapalım herkes bir şeye çağırır, çağırırken ne yapalım A grubu B grubu C grubu falanca cemaat filanca cemaat falancılar filancılar gibi birbirine zıp ve hepsi kendisini İslam'a ve Müslümanlara nispet eden çokça ihtilafların olduğu bir zamanda ne yapalım Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam! İhtilafı görmediği halde bu soruyu sordu Ashab Aleyhisselatü Vesselam'a. İşte soruyu onlar sordu ama o cevaba bizler ne kadar da muhtacız değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vereceği cevaba, vereceği reçeteye ne kadar muhtacız değil mi? O halde kulak kabartalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına neyi emretti? Ümmetinden ne istedi? Ona bakalım. Şöyle buyurdu. Size Allah'tan sakınmanızı, başınıza yönetici olarak Habeşli bir köle dahi gelse, işitip itaat etmenizi vasiyet ederim size Allah'tan sakınmanızı başınıza yönetici olarak Habeşli bir köle dahi gelse işitip itaat etmenizi vasiyet ederim benden sonra yaşayacak olanlarınız çokça ihtilaf görecektir üzerinize düşen vazife benim sünnetime ve benden sonraki raşit halifelerimin sünnetine uymaktır. Bunlara azı dişlerinizle tutunurcasına sımsıkı sarılın. Dinde sonradan icat edilen işlerden de uzak durun. Dinde sonradan icat edilen her iş bid'at her bid'at de sapıklıktır. İşte Demin dedim ya bu, bu yolun, bu dinin menhecini belirliyor Hudbetül Hace. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'den öğüt istey isteyen Müslümanlara Allah ve Vesselam başınıza Habeşli bir köle de gelse itaat ediniz. Allah'tan korkmanızı ve ihtilaf görenlerin ihtilaf gördükleri zaman benim sünnetime ve benden sonra yaşayan Rashid halifelerimizin sünnetine sımsıkı sarılmanızı emrederim. Adeta onlara azı dişlerinizle yapışınız. Ve dinde sonradan ortaya çıkan işlerden de sakınınız. Çünkü sonradan icat edilen her iş bid'at, her bid'at sapıklıktır. Ve her sapıklık da ateştedir. Allah Resulü aleyhisselam burada ne neden sakınıp neye sımsıkı sarılacağını da aslında haber vermekte. Dikkat ediniz. Ve aleyküm bi sunneti, ve sünnet-i hulefai raşidin ve mehdiyyin. Addu aleyhi bin nawacis diye buyurmaktadır. Sizlere sünnetimi bırakıyorum. Ey çokça ihtilafa düşecek olan bu ümmet sizlere sünnetimi bırakıyorum. Ve haleykum bi sünneti. Sizlere sünnetimi bırakıyorum. <Sessizlik> ve sünnete hulefai râşidîne vel mihdiyyî ve sizlere hidayet üzere olan râşid halifelerime onların sünnetine çağırıyorum hidayet üzere olan ve hidayet rehberi olan ve sünneta hulefai râşidîne ve mihdiyyin abdü aleyhi bin nevâcis onlara adeta azı dişlerinizle sar, yapışınız sımsıkı yani burada azı dişlerden kasıt yani sımsıkı yani birisi hani bir şeyi böyle ön dişleriyle tutacak olsa ön dişler azı dişlere göre yani daha e, gevşektir veya daha güçsüzdür. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam olayın önemini ve şiddetini vurgulamak maksadıyla <gülüyor> yani azı dişlerimiz yani çenenin güç, güçlü olduğu, güçlü olduğu hani bir şey yerken bile e, böyle sertse azı dişlerinizi kullanırsınız veya o dişlerle öğütürsünüz. Ee, Allah ve Selam, azı dişlerinizle de olsa benim sünnetime ve raşit e, halifelerin sünnetine sımsıkı yapışınız. Aynı bazı, bazı sapıkların bu raşit halifelerle ilgili çıkıp da haşa Mekke'nin iki putu demeleri sakın ha sizleri aldatmasın. Sakın ha hidayet rehberi olan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum, bunlara düşmanlık edenlerin, onlardan yüz çevirmeleri, sizleri aldatmasın. Dolayısıyla, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın bu sözüyle de anlaşılmaktadır ki, kim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinden yüz çevirirse, sapıklığa düşer. Kim? Ebu Bekir ve Omer'in radıyallahu anhumun, Yolundan ve onların menhecinden kim yüz çevirirse sapıklığa düşer. Gerçekten dalalet fırkalarını sayarsak, işte bu bahsettiğimiz menhecden yüz çevirenlerin yüz çevirmeleri sebebiyle dalalet fırkası olduğunu görürsünüz. Onlardan yüz çeviren gerçekten bid'ata düştüğünü de görürsünüz. Allah Aleyhisselatü Vesselam ve şerrel umuri muhdesatuhe Aleyhisselatü Vesselam işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Bunlardan da sakınınız buyuruyor. ve kulle muhdesetin bid'a ve her türlü sonradan ortaya çıkartılan yani dinde ortaya çıkartılan şey bid'attır ve her türlü bid'at da sapıklıktır. Sapıklığın varacağı nihai yer ise cehennemdir ateştir. Dolayısıyla nerede olmamız gerektiğini hangi istikamet üzerinde olmamız gerektiğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yaptığımız bu nakiller haber vermektedir. Allah Resulü ve Vesselam defaatle açık seçik her bid'atın sapıklık olduğunu söylemesi bid'atların iyi hasene ve kötü yani iyi yani e, hasene dedikleri bid'atı hasene veya seyyiye yani kötü dedikleri iki kısma ayırdığı iddiasının batıl olduğunu itiraza mahal bırakmayacak bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani dikkat ediniz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, hiçbir sözünde bid'at-ı hasene ifadesini kullanmamıştır. Yani güzel bid'at ifadesini kullanmamıştır. Dolayısıyla kim bid'at-ı hasene ve bid'at-ı seyyiye diye ikiye ayırırsa bu bid'atı kim bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyiye. Yani güzel bidat, kötü bidat. Bir kere bidatın tanımı kötü. Bidatın tanım itibariyle kötü. Yani mesela zina deyince akla kötü bir şey gelir. Faiz deyince akla kötü bir şey gelir. Yani münkerdir. Ondan sonra siz bunun içerisinden iyisi veya kötüsü diyebilir misiniz? Dolayısıyla Allahue tecsat vesselam. Arapça bilen kardeşlerimiz de çok iyi anlarlar. Veya bunu anlamak için Arap olmaya da gerek yoktur. Az önce hutbetul hacede ifade ettiğimiz hadis-i şerifte ve kulle muhdesetin bid'ah ve kulle bid'ah. Kul ne demek? Hepsi. Ve kul bid'atin dalale her sonradan ortaya çıkartılan şey bid'at ve kulle bid'atin dalale ne demek ve kulle bid'atin bütün bid'atler bütün bid'atler dalale sapıklıktır. Bunu kim söylüyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Bütün bid'atlerin sapıklık olduğunu bize kim söylüyor? Resulullah aleyhissalatü vesselam söylüyor. O halde kim bize çıkıp derse ki şeyh falan bid'at-ı haseneden bahsediyor, bid'at-ı seyyiden bahsediyor. Ya da üstad falan, ya da falan hoca, ya falan cemaat, ya falan yapı. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü karşısında hiç kimsenin sözüne itibar etmeyiz. Hatta Ebu Bekir ve Ömer'in sözünü bile. Radiyallahu anhu. Bu söylediklerimi delillendireyim inşallah. Söylediklerimi delillendireyim. Bakınız. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki: "Ve aleykum bi sünneti ve sünneti hulefai ve Dedi ki size sünnetimi ve raşit halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Abdul-lehi bin Nawas. Bunlara azı dişlerinizle yapışınız. Tamam peki biz Ebu Bekir ve Ömer'e nerede uyarız? Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz, bir nakil bize ulaşmamışsa bir konuda, elbette ki Ebu Bekir ve Ömer'in yoluna uyarız. Ali radıyallahu yoluna uyarız. Osman radıyallahu yoluna uyarız. Elbette ki bunlardan alırız. Ancak Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir e, nasf yoksa bizim için bir delil yoksa ancak hatırlayınız taklitle ilgili yaptığımız derslerde bu konuları açmıştık Abdullah İbni Ömer meselesi Abdullah İbni Ömer'e birisi gelip diyor ya senin baban temettü haccını yasaklıyor diyor ancak Abdullah İbni Ömer biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh bazı sebeplerden ötürü temettü haccından sakındırıyordu hani oraya alışırlar işte doğallaşır, onlar için Kabe'nin varlığı bir şey ifade etmez. Kendine göre sebepleri vardı. Abdullah İbni Hamara soruyor birisi bunu. Diyor ki İnne Senin baban bunu yasaklıyordu. Yani bu temettü haccını yasaklıyordu. O da diyor ki anh. Allah diyor babamdan razı olsun. Am emri ابي am emri ابي am emri Rasulullah alayhi diyor Allah babamlar razı olsun. Rasulullah'ın sözü mü uyulmaya daha layıktır? Yoksa babamın sözü mü uyulmaya daha layıktır? Dikkat ediyor musunuz? Abdullah ibn Amar halife olan babasından bahsediyor. Babasının sözü, babasının davranışı Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın uygulamasını ters güçlü ise ki Omar Radıyallahu Anh bile bile Allah Resulü ve Vesselam'e gerçekten muhalefet etmez. Ancak onlar taklitçi değillerdi. Ya da ashab, hani nasıl bugünler bugünlerde Alevi çıkmış, Alevi çıkmış diyorlar biz Halidiyiz, Birler çıkmış biz İseviyiz, Birler çıkmış. Ashabın içerisinde Oğlu bile olsa Ömeri yoktu, Ebu Bekri yoktu, Osmani yoktu, Şucu yoktu, Bucu yoktu. Onları bağlayan Kur'an ve Sünnet'ti. Kur'an ve Sünnet'ti. Hatta bir konuda İbni Abbas dedi ki, İbni Abbas Allah razı olsun bir konuda bir şey söyledi. Yanındakiler dediler ki, Ebu Bakır ve Ömer böyle söylüyor dediler. Kendisi onlara hadis okudu. Onlar dediler ki Ebu Bakır ve Ömer böyle söylüyor. O da dedi ki Arahum Doğrusu dedi Ben böyle söyleyenleri helakta görüyorum. Eru'nun seyahlekûn E'kûle kâle Allah'a ve kâlel Rasul, Ve yakûlûn kâle Ebu Bakır <gülüyor> ve Ömer radıyallahu anh diyor ki ben diyorum ki Allah ve Resulü böyle buyurdu aleyhissalatü vesselam onlar diyorlar ki Ebu Bekir ve Ömer şöyle buyurdu dolayısıyla ne, ne demek yani bu demin Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas'tan yaptığımız nakil yani onlar diyorlar ki Allah ve Resulü'nde bir konuda nas varsa başkasının sözüne itibar edilmez ama yoksa ulaşmadıysa o halde Ebu Bekir ve Ömer'in sözü uyulmaya en layık olan Dolayısıyla hiç kimse iddia edemez ki iyi bid'at, kötü bid'at diye bir ayırım yapsın. İyi bid'at, kötü bid'at, bir ayırım yapsın. Yani bid'atı hasene, bid'atı sehiye yoktur. Yine geçen dersimizin bir tanesinde bunu açıkladık. Yine arkadaşlar öneminden ötürü söylüyorum. Ömer radıyallahu anh'a ispat ediliyor. Hatırlayınız teravih namazıyla ilgili o demişti ki eee bu ne güzel bir bidattır. Ona nispet edilen böyle bir söz var. Doğrusu o olay kısaca anlatacak olursak biliyorsunuz Allah Resulü 3-4 gece hatta bu bir Şii ile yaptığımız münazara, e, münazara da var. E, bir rafız ile yaptığımız burada aynı şekilde bununla ilgili bir soru gelmişti. Buradan yola çıkmıştık. Daha doğrusu birileri bundan ötürü Ömer radıyallahu anh'e saldırmak istedi. Biz de bununla ilgili Allah'a hamdolsun değerlerimizi koruma yoluna gittik ve anlayışımızı ortaya koyduk. Biliyorsunuz Allah ve Selam teravih namazını 3 veya 4 gece kıldırdı. Ve daha sonra kıldırmak için mescide çıkmadı. Ramazan bittikten sonra Allah ve Selam'e dediler ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü siz niçin böyle yaptınız? Birkaç gece bu namazı bize kıldırdınız sonra tekrar camiye çıkmadınız. Ancak Biliyorsunuz her geçen gün arkadaki cemaat Aleyhisselatü Vesselam'e tabi olan cemaatın sayısı artıyor ve mescide sığmayacak duruma gelmişlerdi. Aleyhisselatü Vesselam onların bu ilgisini görünce mescide gelmediğini ve ona sorulduğunda da dedi ki bu namazın sizlere farz kılınmasından korktum. Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin ümmetine düşkündü, ümmetine raûftu. Ee, Allah Teâlâ ve Selâm ümmetinin, ümmetinin güçliye düşmesini, sıkıntıya düşmesini istemiyordu. Ayette söylendiği gibi ümmetin sıkıntıya düşmesi ona ağır geliyordu. Dolayısıyla Allah Allahu Teâlâ ümmeti için hep kolaylığı istemişti. Aişe Vesselam 3-4 gece cemaatle bu namazı kıldırdı ve daha sonra çıkmadı. Sebep bu namazın olur ki o kadar rağbet gösterilir ki bu rağbetten ötürü Allah subhanahu ve teala onu farz kılar diyerek onu kıldırmaya çıkmadı. Aleyhisselatü Vesselam nefaat etti. Ebu Bekir radıyallahu anh dönemi geçti ve Ömer radıyallahu dönemi geldi. Ömer radıyallahu'nun halife olduğu dönemde mescide geldi Ömer radıyallahu anh, Ramazan ayında baktı ki içeride insanlar Teravih namazı kılıyorlar. Yani herkes bir yerde teravih namazı kılıyor. Üç kişi orada, on kişi orada, bir kişi orada. Ve bunların sesi birbirine karışıyordu. Ama Radiyallahu an, Ubey ibn Kabe seçti, Ubey ibn Kabe emretti, dedi ki bunlara dedi sen imamlık yap ve sen e, ümmete teravih namazı kıldır. Ve bu namaz böylelikle kılınmaya başladı. Birileri çıktı dedi ki ne? Ey Omar Radiyallahu anh, bu bid'at değil midir? Yani bu yaptığım şu namazı kıldırman, emretmen bid'at değil midir? Omer radıyallahu anh onlara dedi ki bu ne güzel bir Heee. Şimdi bu konumuza delil teşkil eder mi? Yani bid'at hasene iddiasında bulunanlara delil teşkil eder mi? Biz buna cevap veriyordu. Omer radıyallahu orada yirmi kıldırdı lafzı zayıftır. Elbani rahimahullahı Buradan sonrası olan, yani 20 kıldırdı e, naklini, rivayetin bu bölümünü zayıf kabul ediyor. Ondan öncesi Omar radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, ümmü Ayşe radıyallahu anh'ın söylediği gibi, ne Ramazan'ın içinden ne Ramazan'ın dışında 8'den fazla kılmadı ya da 11 ve 13 deniyor. 11 ve 13 yani vitirler dahil. E, 13 deyince yani yasını sünnetiyle beraber 13. Ve hasıl, Omar radiyallahu anh dedi ki bu ne güzel bir daattır. Şimdi cevap vereceğim buna. Aslında Omar radıyallahu an buna bidat diyenlere hayretini dile getirerek diyor ki ne? Eğer bu bidatsa bu ne güzel bir bidattır. Yani ne demek istiyor Omar radıyallahu an? demek istiyor diyor? Yani böyle bir bidat olur mu? Resulullah ve vesselam Ramazanda bu namazı kıldı mı? Evet kıldı. Örneği var. Cemaatla kıldı mı? Evet kıldı. Mescitte kıldı mı? Evet kıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün bunları yaptı. Biz bugün onun yaptığını yapıyoruz. Bunun neresi bid'at? Eğer onun yaptığını yapmak bid'atsa bu ne güzel bid'attır. Çünkü Allah Aleyhisselatü Vesselam bunları yaptı. Dördüncü bir soru madem öyle peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam niçin bu namazı terk etti? Size farz kılınmasından korktum. Aleyhisselatü Vesselam bu namazı mescide çıkıp kıldırmama sebebini de böylelikle açıkladı. Artık Allah Resulü Vesselam mefaat ettiği için bu namazın farz kılınma tabiri caizse korkusu kalmadı. Kalmadı da böyle bir korku kalmadığı içinde Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple ümmetine kolaylığı dilediği için çıkmadı. Ancak Allah Azze ve Celle bunu önemsedi ve bunu kıldı. Kılmama sebebini böylelikle açıkladı. Siz buna nasıl bir daha diyebilirsiniz? Allah Azze ve Celle bunu yaptı ve bırakma sebebini bize söyledi. Ayset Vassellem cemaatle veya teravih namazından bizleri sakındıran herhangi bir lafız yoktur. Allah Azze ve Celle ümmetin rabetinden ötürü, ümmetin rağbetinden ötürü endişesini dile getirmiştir farz kılınmasından korktuğunu söylemiştir dolayısıyla aynı şunun gibi ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac her sene mi hac her sene mi eee efendime söyleyeyim farzdır diye soran adam gibi ve Vesselam diyor sizden önceki ümmetler çok soru sordukları için helak oldular Yani yani ısrarla sormayınız şu haram mı şu haram mıdır şu haram mıdır Korkuyor, o onlara haram kılınacak. Aynı İsrail oğullarının başına geldiği gibi. Mustafa İslamoğlu imamlara yönelik bir konuşmasını dinledim. Yani imamları davet etmiş. Kur'an halkası diye çalışmaları var bunların. Allah onları ıslah etsin. Diyor ki orada şöyle bir şey söylüyor. Bu olayı naklediyor. Hani bu ne güzel bir daa. Bu ne güzel bir daattır bid'at-ı hasene lafzını yorumlayacak. Ben dedim ki belki Allah alem buraya gelecek. Yani böyle söyleyecek diye bekliyorum. E, şuraya geldi. Ama radıyallahu anh dedi ki ahsenul bid'ah. Bu ne güzel bir bid'attır dedi. Yani şunu demek istedi dedi. Şunu demek istedi dedi. Sen kendi bid'at anlayışını değiştir. Sen öyle her gördüğün şeye bid'at deme. Yani Öyle bir yorum yaptı ki Allah hidayet etsin, Allah ıslah etsin bunları. Yani bazı şeylerin kapısını yani bid'ata kapı araladı. Sanki Amar radıyallahu anh bid'at hasene e, anlayışını benimsemiş gibi yansıttı bunu. Gerçekten bunu bid'atçılığa meyilli olan kimselerde görmektesiniz ama işin doğrusu bu değildir. Eğer Umar radıyallahu anh bid'at hazene anlayışı olsaydı ondan başka bid'atler de görmemiz mümkündü. Lütfen söyler misiniz bana başka bid'atleri? Teravih namazını cemaatle kıldırmak diyenler aleyhissalatu vesselam'ın cemaatle bu namazı ramazanda kıldığını ve niçin cemaate çıkmadığının delilini bizden duysunlar. Bize söyleyebilirler mi başka bir bid'atını Umar radıyallahu anh? Bize halkalar kurup zikir meclisi oluşturduğunu mu söyleyecekler? Ya da kabirlere gidip dua ettiğini mi söyleyecekler? Ömer radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh'ın hangi bid'atını işittiler? Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Ve aleyküm Ve aleykum sünneti ve sünnet hulefâ i râşidîne vel mihdiyyîn add-u aleyhi bin nevâciz Sizlere sizlere Sünnetimi ve Raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Onlara azı dişlerinizle yapışınız. Dolayısıyla eğer bu konuda, arkadaşlar şunu dikkat edin, gerçekten Omar radıyallahu bir bid'atçı değildi. Ama Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir konuda emri yoksa, eğer Omar radıyallahu an bir konuda yanılmışsa biz onu da kabul etmezdik. Anlıyor musunuz? Biz kimden gelirse gelsin, arağım sehelekon. Aklı قال ve Rasul ve ve Umar <gülüyor> Diyor ki ben diyorum ki Allah ve Rasulu böyle emretti. Onlar diyorlar ki Ebubekr ve Ömer şöyle dedi. ki Amr radıyallahu ve Ebubekr radıyallahu anhu'nun sünnete düşkünlüğünü ne olduğunu inşallah biz taklid ilgili dersimizde açıklamıştık. Hatta Abdullah İbni Ömer şöyle söylüyor, bunu da paylaşalım sizinle. Abdullah İbni Ömer diyor ki, insanlar güzel bile görseler bütün bid'atler sapıklıktır. İnsanlar güzel bile görseler bütün bid'atler sapıklıktır. Allahu Ekber. Yani Abdullah İbni Ömer böyle bir taksimin batıl olduğunu söylemektedir. Hatta İbni Ömer radıyallahu anhu bu ifadeyi kullanırken diyor ki bid'at-ı hasene diyor kim hasene derse yani aynen onların kullandığı lafı. Yine İbni Ömer radıyallahu anh onun yanında birisi hapşırıyor. Dikkat edin. Ömer radıyallahu anh'ın yanında birisi İbni Ömer radıyallahu anh, yanında hapşırıyor. Ve hapşırdıktan sonra diyor ki elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah dikkat edin hapşıran kişi hapşırdıktan sonra diyor ki elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Abdullah İbni Ömer adamın böyle söylediğini işitince onun bu sözüne karşı çıkarak ona şöyle söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, bizlere Elhamdülillah demeyi öğretti. Ancak kendisine salatü selam etmeyi emretmedi. Dikkat ediniz. Tirmizi'nin sünnelinde geçiyor. 2738 numarada geçiyor bu. Diyor ki Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun. Adam afşırıyor Elhamdülillah ve salatu vesselamü ale aleyhisselatü vesselam. Diyor Aleyhisselatü Vesselam'a. İbn Ömer ona diyor ki, senin bu yaptığın yanlıştır. Çirkin bir şeydir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hapşırınca bizlere hamd etmeyi öğretti. Salatu selam etmeyi emretmedi. Arkadaşlar niçin şunu söylemiyor? Niçin demiyor? Ya da o kişi şöyle savunmuyor kendisini. Ne var bunda ya? Resulullah'a salatu selam ediyorum. Ne olacak yani? Bu kötü bir şey değildir. Bu yanlış bir şey değildir. Bu çirkin bir şey değildir. Ya da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh adamın bu davranışı karşısında sukut edip Aysel ve Seleme salat etti diyerek hatta kendisi de salata iştirak edebilirdi. Ama ne yaptı? Adama dedi ki bize emredilen hamd etmektir, salatu selam etmek değildir. Dolayısıyla yani hasene gibi görünen, ancak ismi bid'at olan, ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde emri olmayan bir şey bid'attır, münkerdir ve merduttur. Men ahdese fi emrine hâzeh mâ leyse minhu redd, kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi icat ederse, ortaya çıkartırsa bu ondan merduttur. Yani siz zannetmeyiniz ki hapşırdıktan sonra hamd edip de sonra salatu selam eden kişi salatu selamından ötürü sevap alır zannetmeyiniz. Sevap almayacaktır. Çünkü bid'at münker olan bir davranıştır. Çünkü bid'at cehenneme götürecek hususlardan biridir. Bu sözümüzü iyi anlayınız. Bu sözümüzü iyi anlayınız. Evet. Yine yine inşallah bir örnek daha verelim. Biliyorsunuz Abdullah İbni Mes'ud Abdullah İbni Mes'ud'la ilgili E Abdullah İbni ilgili bir e, rivayet var. E, bu, e, bu bu rivayetin uzun metni şöyle. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh biliyorsunuz sahabenin mı Arkadaşlar kimse bu arkadaşa cevap vermiyor. Bu ha Abdul Muntakim kardeş. Yetişti de bu kardeş soru soruyor. Ancak inşallah sorular dersten sonra eğer dersi dinlerseniz Muhtar kardeş inşallah sorulara cevap vereceğiz. <gülüyor> Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh sahabenin büyüklerindendir. Yani tabiri caizse filifanilerinden yaşlı olanlarından ee, bir gün ee, Ebu Said el radıyallahu anh olacak öyle hatırlıyorum Ebu Said el olacak eee ashabın ashabın yaşlılarından kalmış. işte. Ebu Sa'id el-Hudri, e, efendime söyleyeyim, Ebu, Ebu Sa'id el-Hudri miydi, Ebu Musa el-Eş'ari miydi? Bunu da aslında kafama takıldı da o. Hatırlayan var mı sizden? Neyse, ben Ebu Sa'id el-Hudri diye hatırlıyorum da inşallah. Diyorlar ki, biz diyorlar, ee, Abdullah İbni Mesud'un kapısının önünde toplanırdık ve namaz vaktini öyle beklerdik. Tabiinden gençler bunu bu şekliyle rivayet ediyorlar ve diyorlar ki e, onun kapısının önünde toplanır. Namaza yakın bir vakit Abdullah İbni Mesud çıkardı. Böylelikle beraber mescide giderdik. Biz böyle bekler iken e, Ebu Said Al-Hudri geldi hızlı adımlarla geldi, Abdullah bin Mesud'un kapısını çaldı ve ona dedi ki, ey Abdullah, ben mescitte bir şey gördüm, hayırdır inşallah, bu sebeple senin görmeni istiyorum. Nedir dedi, gel kendim bak dedi, ne olduğuna ben karar veremedim dedi. Dolayısıyla burada Abdullah bin Mesud'un ee, daha fakih olduğu anlaşılıyor. E, Ebu Muzel ashari değil mi? Evet Ebu Muzel Eşari. ha Kafamda gitti geldi bu <gülüyor> Musa bu Ebû Musa el yoksa Ebû el Allah razı olsun. E, Ebû Musa ile beraber ve o tabiinden gençler beraber mescide gidiyorlar. Ve mescide gittiklerinde bakıyorlar ki mescidin içerisinde birileri halka yapmış, ortalarında bir adam ellerinde de ellerinde de taşlar. Ellerinde de taşlar var. Ve bu taşlarla, bu taşlarla ortadaki diyor ki onlara, yüz defa subhanallah onlar diyor subhanallah. Diyor ki, on defa la ilahe illallah, on defa la ilahe illallah. Ne derse onu yapıyorlar. Abdullah e, e, İbn-i Mes'ud radiyallahu anh, bu halkanın başındaki adama diyor ki ne, siz ne yapıyorsunuz? Bu adam diyor ki, biz Allah'ı zikrediyoruz. Biz Allah'ı zikrediyoruz. Böyle deyince, böyle deyince biz Allah'ı zikrediyoruz deyince Abdullah bin Mes'ud onlara diyor ki, yani Allah'ı zikrediyoruz işte la ilahe illallah diyor. Biz de la ilahe illallah diyoruz. Subhanallah diyor, subhanallah diyoruz. Elhamdülillah diyor, elhamdülillah diyoruz. 10 defa la ilahe illallah, on defa la ilahe illallah diyoruz. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh ve Ebû Musa el-Eş'arî radıyallahu anh, ve at-tabiinden olan gençler orada bu iki sahabe kim arkadaşlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde yetişmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın medresesinde yetişmiş, üzerlerine vahiyin indiği, dünyadayken cennetle müjdelenmiş kişiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu sahabeleri biz Allah'ı zikrediyoruz sözü karşısında şöyle diyor Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki siz oturup bunu yapacağınıza günahlarınızı saysanız daha doğru bir iş yapmış olursunuz. Siz böyle elinize taşlar alarak zikir yapacağınıza oturup o taşlarla kendi günahlarınızı saysanız daha doğru bir iş yapmış olursunuz. Vallahi ya siz ya Muhammed Aleyhissalatu Vesselam sapıktı. Haşa siz doğru yoldasınız. Veyahut Muhammed Aleyhissalatu Vesselam doğru yolda idi. Sizler sapıklarsınız. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın hırkası eskimemiş. Kırbası çürümemişken siz dinde yeni bid'atler mi ortaya çıkardınız? Siz Dinde yeni bid'atler mi ortaya çıkardınız? Dolayısıyla bu bid'atler yani siz yeni sapıklıklar mı ortaya çıkardınız? Diyerek o insanları azarlamış ve onları bu işten men etmişti. Olayı bize haber veren ravi diyor ki, Daha sonra biz bu topluluğu, Daha sonra biz bu topluluğu Nahrevan'da bize karşı savaşırken, gördük. Yani sonra haricilerin saflarına katılmış, ashabın ve Resulullah'ın sünnetinden yüz çevirmiş kimseler olduğunu gördük manasında söylemiştir. Dikkat ediniz bu çok önemli. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz sorusuna karşılık ne demişti? Allah'ı zikrediyoruz. Abdullah İbni Mes'ud şöyle demedi. Dikkat ediniz. Ne güzel yapıyorsunuz. Allah sizin hayırlarınızı arttırsın. Allah sizden razı olsun. Siz gerçekten Allah'ı zikreden hayırlı bir topluluksunuz. Ya da biz de sizlere katılalım mı? Allahu Ekber. Vallahi bunları söylemedi. Abdullah İbni Mes'ud onları sapıklıkla nitelendirdi. Sapıklıkla. Aynı şunun gibi. Yani böyle zikir diyerek yutturamadılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bid'atı. Tabinin en büyüklerinden Said İbnül Musayyeb, Rahimehullah fecrin doğuşundan sonra iki rekattan fazla namaz kılıp rukuyu ve secdeyi uzun tutan bir adam görünce onu böyle yapmaktan nehyetmişti. Yani fecrin doğuşundan sonra iki rekat İki rekattan daha fazla namaz kılıyor birisi ve kılınmanın yasak olduğu bir anda kılıyor. Bunu yapınca Said bin i Müseyyeb diyor ki ona, Ey Ebu Muhammed namaz kılıyorum diye He, o adamı bundan sakındırıyor. Yani diyor ki sen bunu yapma, bu namazı kılma diyor. Öyle deyince o kişi Said bin i Müseyyeb'e diyor ki, Ey Ebu Muhammed! namaz kılıyorum diye Allah bana azap mı edecek? Dikkat ediniz, yanlış bir zamanda Allah Resulü ve emretmediği bir şekilde namaz kılıyor ve bunu yapınca da Said İbnül Museyyeb, dahimehullah, ona diyor ki ne, bunu yapma, bunu, onu bundan sakındırıyor. O kişi şöyle diyor, ne yani? Allah beni namazı kıldığım için namaz kıldığım için, secde ettiğim için bana azap mı edecek? Ne kadar ee, önemli bir savunma metodu fark ediyor musunuz? Yani gerçekten öyle bir söz söylüyor ki, bugün bir bid'atçılar öyle söylüyorlar, yani biz zikrettiğimiz için Allah bize azap mı edecek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı andığımız için, kutlu doğum için, onun doğumuna, onun dünyaya gönderilmesine sevindiğimiz için, Allah bize azap mı edecek? Toplu bir şekilde dua ettiğimiz için Allah bize azap mı edecek? Şundan, şundan, şundan, şundan vesaire. Hani bir daha da hasene mantığı. İşte bu adam da öyle yapıyor. Diyor ki Allah Resulü setmez, e ben diyor secde ettiğim için, namaz kıldığım için Allah bana azap mı edecek? Bakınız Sa'id İbnül Müseyyyeb. Allah ona rahmet etsin. Şöyle cevap veriyor. Hayır, sen secde ettiğin için Allah sana azap etmez, ancak sünnete muhalefet ettiğin için Allah sana azap eder, sen, sen secde ettiğin için Allah sana azap etmez, ancak Sünnete muhalefet ettiğin için Allah sana azap eder. Allahu Ekber. Vallahi bu işin mantığını, yani akli, nakli, ne istiyorsanız işte duruşu ortaya koyan e, söz bu sözdür. Niçin azap eder? Sünnete muhalefet et, ettiğin için. Çünkü Rabbimiz Nisa suresi 115'te diyor ki, وَمَنْ يُشَخِخِ الرَّسُولَ min بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ lehu'l huda". وَيَتَّ بِغَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Kim kendisine hak belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminem yolundan yüz çevirirse ve cehennem onu cehenneme süreriz eee Van van o limata vallahu nufi cehennem ve saat tek başına bırakırız. Onu cehenneme süreriz. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Dolayısıyla burada azap sünnete muhalefetten ötürü söz konusudur. Yine biliyorsunuz Haşr suresinde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a muhalefet edenler kendilerine azaplı acıklı bir azabın dokunmasından, isabet etmesinden korksunlar buyruluyor. Evet. Ehl-i Sünnet'in meşhur dört mezhep imamlarından Malik bin Enes rahimahullah şöyle demektedir. İslam'da bir bid'at çıkarıp bunu hasene olarak gören kimse bu hareketiyle Muhammed aleyhissalatü vesselam'in nübüvvet vazifesine hainlik etmekle itham etmiş olur. Çünkü Allah Azze ve Celle bugün dininizi tamamladım buyurmaktadır. O gün dinden olmayan bir şey, bugün de dinden olamaz. Dikkat ediniz. Allahu Ekber. Şatibi'nin Etisam isimli eserinde geçiyor. İmam Melik Rahimahullah'ın şu sözü. Diyor ki kim İslam'da bir bid'at çıkartırsa ve bu bidatın ismini de Hasene koyarsa bu kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in nübüvvet vazifesine hainlik etmekle itham etmiş olur. Yani ne demek bu? Şunu demek istiyor o kişi. Bidat-ı Hasene'yi çıkartan kişi. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen bu işi eksik yaptın. Sen vazifeni tam yapmadın. Senin yapmadığını şeyi biz tamamlıyoruz. Senin eksik bıraktığını biz tamamlıyoruz. Biz düzeltiyoruz gibi bir mantıkla yaptığından Allah ve Vesselam'ı görevini yapmamakla, nübüvvet görevine ihanetle itham etmiş demektir. O gün din olmayan bir şey, bugün de din değildir. O yüzden hıtma nedir diye soran kardeşim, bakınız o günde varsa bu dindir. Eğer o gün din olan şey bugün de dindir. O gün din olmayan şey bugün de din değildir. Evet. İnşallah inşallah burada ben sözümü noktalamak istiyorum. Aslında bu çok geniş bir mevzudur. Hatta ben e, prensibimi de şu an e, e, açtım. Yani konunun akıcı olması ve önemli olmasından ötürü ancak Allah-u Alem e, dersin yani Mola'dan sonra derse devam edebiliriz. Öyle görünüyor. E, ders, derse devam edebiliriz gibi görünüyor. Vakit buna müsait Allah-u Alem. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine sünnetin önemiyle ilgili inşallah e, bahse devam edeceğiz. Ve konunun e, bizlere istikamet sağlamasını ve e, bizlere faydalı olmasını ben Rabbinden temenni ediyorum. Eee 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Selamun ve rahmetullah ve berekatuhu.